Bu Karlı İstanbul sabahında bugün biz İstanbul'un mezarlıklarını konuşacağız. Biraz karanlık bir konu. Konuğumuz ise kent araştırmacısı, akademisyen ve yazar Jean-François Peros. Kendisi Marmara, Galatasaray ve Mimar Sinan Üniversitelerinde dersler verdi ve 2012-2017 yılları arasında Fransız Araştırmaları Enstitüsü direktörlüğünü yaptı. Yani Türkiye'yi iyi tanıyan ve burada çok iyi tanınan bir Fransız dostumuz. Hoş geldiniz Jean-François Bey. Hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi biz kansüyle kısa bir özet yapıp sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Ben söze şöyle başlayayım. İstanbul'da hayat çok eski zamanlardan beri mezarlıklarla iç içe. Bugün çoğu yok olan tarihi mezarlıklar aslında kentin dışında. Tam olarak söylemek gerekirse sur dışında kurulmuş. Hatta Bizans'tan bu yana uygulamanın böyle olduğu, Bizans imparator ailesi dışında sur içi bölgeye gömülmenin yasak olduğu biliniyor. Ama zamanla kentin gelişmesiyle mezarlıklar da hayatın içine karışmış. Zamanla da büyük bir kısmı kentsel gelişmeyle yok olmuş, konut alanlarına dönüşmüş. Bugün eski semtlerde sık sık karşımıza çıkan mezar taşları çoğunlukla eski cami ve tekkelerden kalan hazirelerin yani Küçük mezarlık alanlarının ve türbelerin günümüze kalan mirası. Vaktiyle seyyahları hayrete düşüren, insanların içinde gezindiği, vakit geçirdiği, hatta çocukların oynadığı büyük mezarlıkların ise günümüze kalan parçaları mevcut. Bir zamanlar Üsküdar'dan Kızıl Toprağa kadar uzandığı söylenen Karacaahmet Mezarlığı'nı biliyoruz. Karşıda e, Anadolu yakasında. Eyüp Mezarlığı ile bugün e, hiç izi kalmayan Taksim Ayazpaşa ve Gümüş Suyundan Fındıklı'ya kadar uzanan Büyük mezarlıkta o eskinin Büyük Mezarlıklarından. Hatta bir tanesi de ilginç, e, Tepebaşı ve Kule dibinden Kasımpaşa'ya kadar uzanan Galata veya Pera Mezarlığı'ymış. E, büyük Mezarlık, yani Taksim'deki Büyük Mezarlık, Müslüman ve Gayrimüslim mezarlıklarının yan yana e, oluşturduğu bir alan. 1850'de yapılan yol çalışmaları sırasında, Katolik mezarlığı Pangaltı'daki şimdiki yerine nakledilmiş. Bu civar yani Pangaltı civarı kentin başta gayrimüslim mezarlıklarının yer aldığı bölge. Büyük caddesi üstünde Rum, Ermeni ve İtalyan Musevi mezarlıkları adeta yan yana yer alıyorlar. Musevi mezarlıkları ise Ulus'ta, Hasköy'de, Kuzguncuk'ta e, hala varlıklarını sürdürüyor. Balıklı'da da Rum ve Ermeni mezarlıkları var. E, adalarda da Rum mezarlıklarının olduğunu biliyoruz. Burada itibaren sözü Kansu'ya bırakayım. Oldukça geniş bir giriş yaptın. Ben bir miktar daha özet tutup hızla Jean-François Bey'e geçmek istiyorum. Ben de şu bilgileri paylaşayım dinleyicilerimizle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nün internet sitesindeki veriye göre İstanbul'da toplam 320 mezarlık bulunuyor. Bunların 255'i Müslüman, 65'i ise gayrimüslimlere ait mezarlıklar. Kent içinde kalan Yahya Efendi, Merkez Efendi ve Eyüp Sultan mezarlıkları ise aslında birer hazire olarak başlamış. Fakat daha sonra buraya gömülmek isteyenlerin sayısı arttıkça büyük mezarlıklara dönüşmüş. Ee, Osmanlı'da mezarlık alanlarının çoğu vakıf alanı olarak biliniyor. Yönetimi ise mezarlıklar Ketü Dağları'na bağlı. Müslüman mezarlıklarında yer alan mezar taşları ise toplumsal çeşitlilik hakkında bilgi veren bir sembolize sahip, Semboliz sembolizme sahip. Ee, İstanbul Ansiklopedisinde Ekremiş'in eski mezar taşlarını e, şehir tarihine birinci derecede kaynaklık eden belgeler olarak niteliyor ve e, Osmanlı'da kişilere ait kayıt tutma 19. yüzyıla kadar olmadığı için mezar taşlarının bu konudaki boşluğu doldurduğunu e, ayrıca ait oldukları dönemin kimliğini günümüz'e taşıdıklarını da yazıyor. E, tabii eski mezar taş taşları başlıklı ve başlıksız olarak ikiye ayrılıyor. Özellikle kavuk sarık Yeniçeri bir ya da bir fes taşıyan başlıklı taşlar e, ölen kişinin kimliğine ve yaptığı işe dair bilgiler veriyor bize. Kadın mezarlarında ise başlık bulunmuyor. Şimdi ben sözü daha fazla uzatmadan e, konuğumuz e, Jean-François Peros'a e, dönmek istiyorum. E, siz de mezarlıklar üzerine çalışan az sayıda sosyal bilinciden birisiniz. E, şöyle başlayalım mı? E, mezarlıklar bize eski insanlar ve toplum hakkında neler anlatır? Evet, önce şey unutmamalıyız ki şu ana kadar şey ölülerin İstanbul'da ve İstanbul'un toprağında bulunanların sayısı şu anda İstanbul yaşayanların sayısından çok çok fazlasın. Evet, Onu şey biraz aklımızda bulunsun, biraz şey. Saygı, <gülüyor> saygılı olmamız lazım saygılı buna olur. karşı ve bunun farkında olmamız lazım. Aslında evet. o evet. yaşadığımız metropol aslında koskocaman bir nekropol. Ve ister istemez her gün işte bir bu geçmiş, bu gerçekli karşı karşıya bulunuyoruz. Evet o e, mezarlıklar e, aslında e, bir e, ayna gibi e, kalıcı bir e, toplumsal e, ayna olarak e, tarif edebiliriz e, artık ama bu e, ilginç olan bu e, şey artık mevcut hol, olmayan e, hayatları e, yansıyor mezarlıklar sanki şey kırılmış bir ayna gibi hı hı. ve katman katman e, o eski işte e, to toplumların e, ve e, işte, e, yansıyor e, e, ve bu açıdan gerçekten e, bize e, geçmişimize dair e, müthiş e, bilgiler veriyor e, ve e, bu açıdan ben şey, araştırmacı olarak, e, doğrudan bir kaynak e, olarak e, kullanıyorum. araçlarlaştırmak istemiyorum ama şey... E, Yararlanıyorsunuz. Çok fazla, evet. Evet, evet, evet. E, çok fazla e, ihmal e, edilmiş açıkçası. Ciddi bir e, tarihçi e, okulu var. E, Bakke Gramont, Rahmetli Estefan Yarasimos, Faruk Bilici rahmetli e, Aksel Tibet e, işte 90'ların e, 80'lerin sonunda gerçekten bir mezaroloji e, kurmuşlar. E, ama tarih e, anında. E, ama şey e, bugünkü e, İstanbul'umuzu anlamak için e, çok fazla e, mezarlıklar çok fazla kullanılmamış. E, ve burada koskocaman bir alan var e, önümüzde. E, ve o, ona biraz şey, bir şekilde e, periferilerden e, başlayarak e, denmeye çalıştım. E, i̇şte 90, e, 1996'dan e, itibaren işte Gazi Osman Paşa'da, işte e, Şile'de falan, o oradan bir, bir şeyler e, e, ilk olarak aslında şey, o e, yaşayanlar Dünyasıyla çok fazla işte Türkçe'm dolayı e, çok fazla temaslarda da mayınca e, işte e, mezarlıklarla başladım <gülüyor> e, işte, o toplumun anlamak için ve yavaş yavaş ondan ondan sonra mezarlıklardan e, işte yaşayan e, geçici olarak yaşayan topluma e, geçmiş e, bulundum evet ya ben ki. Be e, Evet şey ne ne tür bilgiler veriyor? Şey daha somut bir şekilde şey anlatacak olursak işte İstanbul'a göç tarihi ile ilgili mezarlıklar gerçekten müthiş bir bir kaynak. Çünkü özellikle çeperlerde işte ölülerin geldikleri köy, ilçe il işte mezar taşında yazılır ve bu açıdan gerçekten çok kolayca mezar ölçeğinde şey harita çizebiliriz o bölgenin işte göç tarihi ile ilgili bu açıdan gerçekten çok müthiş ve mesela o İstanbullu bazen şey, mezar taşlarından o İstanbullu e, işte e, yazılıyor. Ve bu çok ilginç çünkü bu e, işte e, ölülerin çoğu işte göç e, etmiş e, insanlardan e, oluşan mezarlıkta bir İstanbullu e, bir istisnadır e, ve e, o yüzden bu mezar taşından bile o e, İstanbullu şey e, nite, niteliği e, yazılır ve. Onun üzerinde e, duruluyor. Gösteriyle ile ilgili toplumsal cinsiyet ile ilgili şey dün 8, önceki gün 8 Mart e, imiş e, harika. E, bu burada gerçekten e, e, kadınların ve e, konu, toplumsal konumunu anlamak için müthiş çünkü e, e, kadınlar e, mezarlıkta sadece e, eş olarak ya da kız olarak e, mevcut tek tek başlarına e, hiç e, mevcudiyetleri e, yok. E, Gösteri toplumsal cinsiyet, aile yapısı ile ilgili, hayat hikayeleri ile ilgili e, müthiş e, bilgiler e, veriliyor ve burada gerçekten İstanbul'a has bir şey var. E, bu e, mezar taşlarında e, şu e, bilgiler o, başka metropollerde çok kolay kolay bulunamaz bildiğim kadarıyla. Evet. Peki şöyle devam edelim. İstanbul'da mezarlıkların bugün hala kentin içinde kalması kentin içinde yer alması buraya has bir şey mi? Eskiden insanlar mezarlıklarla nasıl bir ilişki kurarmış? Bize mezarlıkların gündelik hayattaki yeri hakkında e, neler anlatılır, anlatırsınız? Evet, bu, bu çok çok önemli. Çünkü gerçekten e, 90'ların 90 sonuna kadar e, gerçekten bir e, e, işte oturanların, İstanbul'un, e, İstanbulluların e, ölüleriyle e, yakın ilişkilerde bulunuyorlardı. Ama ondan sonra, e, Ölülerin yönetimi başka bir ölçekte şey gelişmiş metropol ölçeğinde işte yürütülmeye başlandı ve bildiğimiz işte kiloos mizalı ortaya çıktı ve ölüler artık çok uzak uzaklarda şey gömülmeye başlandı Hı hı. Ee, ve burada e, işte o döneme kadar e, o mahalle mezarlık e, ilişkisi, yakın ilişkisi ve günlük hayatta e, sürekli yeniden yeniden üretilmiş ve örülmüş e, ilişki tamamen kırıldı. Ve artık şey arabaya binip işte e, Tuzla'ya gidiyoruz ya da e, Kilyos mezarlığına e, gidiyoruz ama şey o e, ölü ölülerle e, ilişki artık günlük hayatta e, yürüyerek e, e, işte e, oluşturulmuyor da bu çok çok önemli bir e, kırılma noktası 90'ların e, sonunda ve bu bitti sadecedüf değil e, 2004'te e, biliyorsunuz e, mezarlıklar artık şey e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlandı e, ve e, işte daha merkezi bir şekilde yönetilmeye başlandı ve bu işte o yakın günlük hayatta yakın ilişkin işte yeniden şekillendirilmesinin bir emaresi. Peki mezarlık alanları nasıl yok oluyor? Yani onlar bir kere hani insanlar Belki de eski bir mezarlığın üstünde oturduklarını bilmiyorlar bile. Yani nasıl diyelim ki ben şeyden Galata mezarlığı fikrinden etkilendim. Çünkü hani şehrin en merkezi orada binlerce insan yaşıyor ama orada bir mezarlık olduğuna dair hiçbir emare yok. Sizin de bir yazınızda vardı Pera Palas'ın. Bugünlerde bir diziyle çok popüler. Pera Palas'ın önünden geçen Meşrutiyet Caddesi'nin eski adı Mezarlık Yolu. Yani orası e, çok yakın bir zamanda herkesin bildiği bir mezarlık ama hiç yok. Nasıl yok oluyor mezarlıklar Jean-François Bey? İşte e, o yapılaşma furyasının şey bir e, sonucudur hı hı. E, maalesef. Ve çok hızlı bir şekilde e, işte e, kentin hafızası yok oluyor ve şey mesela Garata'da o o, o çok çok önemli şimdi şey, e, işte e, esnaflar ve şey e, ticari şey şeyler var evet. tam e, şey e, burada çok e, çok güzel bir mezarlık vardı o tamamen yok yok oldu e, ve artık şey burada bir e, e, mezarlığın olduğunu e, hiç kimse e, bilmiyor. Hı hı. E, ama e, şey e, yoğun yapılaşma ve hızlı yapılaşma e, altyapı gelişmesi için bu çok önemli. E, mesela en büyük şey e, İstanbul'daki en büyük mezarlıkların e, taşınmaları e, aslında şey e, E5 şey 70'lerde E5'in E5 açıldığı yıllardır hmm. e, işte e, Haliç'in bir yakasına işte e, işte top kapı dediğimiz tarafında ve öbür yakada Haliç'in öbür yakasında Sütlüce, evet. Hasköy evet. orada koskocaman şey işte taribat olmuş ve özellikle maalesef azınlık mezarlıkları için ama sadece azınlık mezarlıkları değil işte ee, öbür şey... E, kapı e, şehitliği bile bundan payını almış galiba bildiğim kadarıyla Evet mi? Evet, evet, evet, evet, evet. E aslında şöyle diyebiliriz belki de sizin başta söylediğinizde e, nüfus tabii çok ciddi bir şekilde çok hızlı bir şekilde artıyor ve e, metropol nekropoli kovuyor kendi içinden. <gülüyor> evet aynen. Evet. Yani evet, o, o şöyle, şey buyurun. E, onu Mesela e, Zeytinburnu'nda çok çok şey e, net bir şekilde ve göze çarpan bir şekilde görebiliyoruz. E, Burda gerçekten o e, işte Kazlı Çeşme'deki mezarlığı mezarlık e, tamamen şey e, yoğun bir e, kentsel e, doku tarafından e, kuşatılmış e, durumdadır ve o o denge ne zamana kadar şey, e, sürebildiğini bilmiyoruz ama çoğu zaman işte gidiyor ama en üzerinde özellikle çok çalıştığım vaka ayazma vakası Orada ayazma biliyorsunuz şimdi Başakşehir bağlı bir bir mahalle Ziya Gökalp Mahallesi eskiden küçük çekmece mahallesiydi hı hı. Orada şey mezarlık. Tamamen e, yok oldu ve onun yerinde e, işte e, bir e, lüks toplu konut e, yapıldı. E, ve burada gerçekten e, burada çok sembolik bir şiddet söz konusudur. Çünkü Ayazma mezarlığı özellikle e, işte o bölgenin göç tarihi için çok önemli bir e, hafıza, Yeriydi, mekanıydı ve maalesef tamamen yok oldu ve işte onun yerinde koskocama... Şimdi şimdi, şimdi siteler Çok... var. Siz demin mesela Hasköy'den bahsettiniz. Hakikaten yani E5'ten geçerken sağ tarafta böyle yıkık dökük böyle bir yapı var mermerden. Ben de onu sonradan fark ettim. Sonra 2010'da o restore de edildi. Abraham Komando'nun anıt mezarı o. Evet. Ve orası evet. büyük bir Yahudi mezarlığının aslında içinde o. Evet. Ama o büyük Yahudi mezarlığından geriye ben en son 10-15 sene önce bir gittiğimde çok az sayıda taş kalmıştı. Muhtemelen şimdi onlar da yoktur. Peki siz kentin gayrimüslim mezarlıklarında da çalıştınız mı? Onlar hakkında bize e, neler söyleyebilirsiniz? Ben özellikle e, çalışmadım. E, bu bu e, konu ile ilgili şey çalışanlar e, var mı? Onları şey bırakıyorum ama şey e, örnekte tepedeki şey o e, kumandro şey türbesi e, Hı -hı. ile ilgili 2010'da bayağı şey e, e, çeşitli girişimlerde e, bulundum ve çok acı. E, Acıyor en bir durum gerçekten çünkü bir yanda Beolu Belediyesi şey mezarlığın bir kısmını işgal ediyor, diğer evet. yanda işte tahribat var ve madem müthiş bir konum işte evet. Haliciba bakan evet. işte, malis şey 5 tarafından şey biraz biraz hasar gören ama yeni de bir hafıza mekanı olarak oluşturamadık. Bu 2010 şey İstanbul Avrupa Kültür Şey Başkent'in eee başarısızlığından bir Başarısız, Başarısızlık Hayır. hikayelerinden birisi olarak o da e, faydedilmiş kaydedilmiş anladığım kadarıyla. Evet, evet, evet çünkü <gülüyor> kalıcı bir şey yapamadık. Onu i̇şte. şey Sadika, Hayatta da yapılamadı. yapılamadı. Neyse dedikoduya girmeyelim. Devam edelim sohbetimizle. Peki şuradan <gülüyor> devam edelim mi? Ee, şimdi eski mezar taşları gerçekten çok ilginç. Ee, ne zaman bu taşlardan vazgeçiliyor? Ee, mermer mezar taşına dönüyoruz biz. Ve Hı. bir de bunun sebebi ne olabilir üzerine fikrinizi soruyorum. Evet şu şey şimdi halen İstanbul ilçelerinde mesela Şile, Çatalca'da halen taş kullanılabilir ve şey mezarlıklarda halen taş görünüyor. bu da şey bunu da söylemek istiyordum. Ama şey aşağı yukarı 30'larda, 1930'larda, 40'larda yavaş yavaş şey çimentoya geçmeye başladık. Ondan sonra mermeri ee, ve e, burada ciddi bir e, malzeme açısından e, ve e, mezarlık şey e, manzarası e, açısından ciddi bir e, değişiklik söz konusu dur. Ama burada bir e, bir piyasa var, <gülüyor> mermer piyasası e, ve e, özellikle çalıştığım mezarlıklarda e, Bingöl'den gelen ya da Cerrahpaşa'dan gelen Bingöl Karlova, orada mermercilerin çoğu. Oralıydı ya da Lice'li biliyorsunuz Lice şey mermer ocakları meşhur orada da bir, bir, bir piyasa var ama yine de bu bu kırılma işte 30'larda 30 40'larda işte çimantoya geçiş ondan sonra mermeri ama bunu şey söylemek istiyorum. Burada çok ilginç bir benzerlik var. Şehir yapısı ile mezarlık yapısı, şehir dokusunun yapısı ile mezarlık yapısı arasında ve biliyorsunuz mezarlıklarda kaçak mezar var. Ona şey mezarkondu ismini koyduk ve halen kullanılıyor. Ve gerçekten bir şey, e, şi, şehir dokusu ile mezarlık dokusu aslında e, gayet manalı bir benzerlik var. Ve üzerinde e, uzun uzun konuşabiliriz. E, çünkü şey... Pardon e, ben onu anlamadım. Bu mezar kondu nedir? Yani kaçak mezarlar mı var? Mezarlık evet, alanında kaçak yapılar mı var? E, e, kaçak tabii ki, tabii ki. Tabii ki yolların ortasında... İşte şey defin masraflarını üstlenmeyenler için özellikle şey, işte bebekler ve küçük şey çocuklar için şey yapılan Me mezar, Mezarın bile kaçağı kondusu var demek ki. Şimdi evet, öğrenmiş oldum. Evet. evet, evet e ben şuradan evet. devam edeyim mi? Ee, şimdi... Çok katlı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Buyurun. Ee, şimdi e, aslında biraz önce konuşurken şeyi de ben de hatırlatmak istemiştim. E, bugün Taksim'den Şişli'ye İkinoğlu Park denilen yani e, Gezi Parkı'nı e, Açık Hava Tiyatrosu'nu e, ve buna bağlı binaları, radyo evi falan gibi binaları içine alan Taş Şişli'ye kadar giden bölüm e, önemli bir mezarlık. Hı hı. E, ve e, orası da yok. Bunun yanı sıra Üsküdar Bülbül Devresi'nde e, hali hazırda sapetaycıların e, mezarlığı var. Tuz'da da bir kimsesizler mezarlığı var. Hatta çocuk mezarlığı gibi ilginç mezarlıklar da var. Siz gör, gördünüz mü bunlardan e, bazılarını? Evet, evet gördüğüm şey. Habibler'de de, Şey Sultan Gazi bağlı Habibler'de de bir e, kimsesizlikler e, mezarlığı var. İşte Kilios mezarlığında bir kimsesizlikler bölümü var ve Kilios gerçekten bugünkü İstanbul'u anlamak için, bugünkü göç, bugünkü ucuz yabancı emek gücünü anlamak için inanılmaz bir yer. Gerçekten o mesela bu beni çok çok tesir eden şey, şeyden biri. E, görüntülerden biri o Türkmenlerin e, e, mezarlığı ve e, ortalama, şey, ölülerin ortalama yaşı inanılmaz şey 25-30, 30 yaşında e, ve onlarca şey, e, mezar var orada ve gerçekten koskocaman bir e, Türkmen e, işte bölümü var. E, evet. e, Keza e, Maalesef işte Suriyeliler için keza ve çok fazla şey dile getirilmeyen bir işte İstanbul'un göç ile ilgili evet. orada yakalayabiliriz bu mezarlıklarda. Programın başında şeyi söylemiştiniz araştırma, araştırmacılar için çok önemli kaynak teşkil ediyor diye hazır siz buradayken. Daha önce biz programlarımızdan birine konu etmiştik. Haydarpaşa'daki İngiliz mezarlığı. Hmm. Ee, orada e, 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, 19. yüzyıl ikinci yarısına itibaren, Kırım Savaşı'ndan itibaren Osmanlı tarihi açısından sadece Kırım Savaşı anlamında değil, sonrasında burada görev yapmış bir takım e, hmm. diplomatlar, askerler ve e, bir takım İngiliz kökenli Levantenler açısından da çok şey... E, bulmak mümkün evet. e, peki e, mezarlık alanları kentin sınırlarını belirliyor ama garip bir şekilde kentin o tarafa da doğru büyümesini sağlıyor değil mi e, bunun sebebi nedir artık vaktimiz çok daraldı bunu Hı -hı. da sizden alıp ee, evet evet şey e, o e, yeni mezarlıkla özellikle a, şey ipik 1930'lardan sonra asri mezarlık şey kavramı şey ortaya evet. çıktı asri mezarlık ilki şey, şey şehrin dışındaydı ve işte ona ulaşmak için yeni yollar aç, açılıyor vesaire ve bu bu şey yol gösterici bir etkisi olduğu yapılaşma açısından işte. Esnaflar <gülüyor> gelmiş vs. Işte, vs. ve o yeni açılmış yolların boyunca işte bir yapılaşma oluşmuş ve bu açıdan gerçekten o yeni mezarlıklar yol gösterici olabiliyorlar ve o kentsel yayılmayı bir şekilde yönlendirebiliyor. Yani Re rehber bu, niteliği taşıyor yani. E, evet. Ölüleri canlılar gibi rehber gibi bu tarafa doğru gidebilirsiniz. Evet. Yani, evet. yani ölüleri evet. e, yaşayanlar da takip ediyorlar ve kent o tarafa doğru e, birden gelişmeye başlıyor. Sonra da zamanla bu evet. mezarlık bir kent içi mezarlığa dönüşüyor. Sonra da e, rant onu kemirmeye başlıyor evet. ve e, yavaş yavaş yok oluyor. E, bugün... Evet bugün bu e, sadece bir bir demek <gülüyor> istiyorum. o şey o e, şehrin sınırlarını sınırlarının kayışını anlamak için o mezarlıklar çok çok müthiş gerçekten. Mesela 1930'larda şey müthiş şehir şey rehberinde şey yazıyor. Çemberlitaş civarında bir nekropol şey keşfediyor. Çünkü o, o, o nekropol ee, bir zaman e, surun, çünkü surlar biliyorsunuz, şey çeşit çeşit surlar oldu ve e, evet. surların dışındaydı e, o e, çemberler. O açıdan gerçekten bir şey, e, yani, çok şey işaret evet, ediyorlar. O, mezarlığı da, gördüğünüzde o dönem şehrin nerede bittiğini de anlamış aynen. oluyorsunuz aslında. Bizim aynen öyle. Peki, aynen. bütün bu süreci kavramamızda e, çok güzel şeyler anlattınız. E, Jean-François Peroz'a teşekkür ediyoruz. Bu hafta İstanbul'un mezarlıklarını konuştuk. Metropol, nekropol aynı zamanda bize bunu anlattı. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz kendisine ve bizi dinleyenlere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.